Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç 94.9 Açık Radyo Ataput'un bahçesindeyiz Canlı yayındayız ee, Ve Şahane konuklarımız var Hakikaten şahane ee, Kıymetli şöyle ee, bençsiz, e, Yeni bir kayıt Bir EP üzerinden Joy Exit'in bir EP'si üzerinden Yeni kayıdı üzerinden bir program yapacağız Hoş geldiniz Erdem Helvacıoğlu ve Şirin Soysal. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, pek güzel denk geldi açıkçası memleketteyken. Ee, evet. Ve yakaladık. Bir de başka şahane ve kıymetlimiz ee, Eray Aytimur. Ee, da ki radyonun e, eski sıkı takipçileri halen gayet iyi bilirler ve müzik dünyası... Eray de burada. Eray sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne mutlu hakikaten ben böyle yalnız yalnız program yapıp kendi kendime kapanırken... <gülüyor> karanlıkta. <gülüyor> bir, evet karanlıkta. Şahane dostlarımla e, burada bir program yapacağız bugün. E, çok da güzel bir kayıt üzerine bu mimalde. E, bizim aslında e, şimdi söz onlara vereceğim ama evvelinden böyle bir şey yapayım, grizgah yapayım... E, Erdem'le eski bir ahbaplığımız var. Epey bir eski ahbaplığımız var. E, Rol dergisi iken de e, herhalde 2-3 mülakat yaptık biz Erdem'le. E, ve o Ağtaput'un bahçesine ve benim yaptığım başka programları da e, geldi. Beraber müzik yaptık. Konuştuk şu bu. Dolayısıyla e, çok da bir şey benim böyle, e, sevdiğim e, bir sürede burada değil. E, kaç sene oldu? 3 sene oldu mu? 3-3,5 üç, üç sene oldu yani. Üç 3-3,5 senedir de e, memleket dışında e, müzik yapıyor. Ama buraya da gelip gidiyor. Şirin Soysal'ı zaten e, bilenler bilir. 3 e, albüm, doğru mu söylüyorum? Doğru, evet. E, şahane bir 3 albüm, hakikaten. Teşekkürler. E, ben şimdi burada söylüyorum ama biraz önce Şirin'le tanıştığım, tanıştığımız biraz daha yeni. Çok yeni çok aslında. Çok yeni işte değil mi? <gülüyor> çok yeni biraz önce. <gülüyor> Ama ben ona cevabını çok iyi tanıyorum. Ve hakikaten severek dediğim bir müzisyen. Ee, hem müzisyen hem de şarkı sözü yazarı olarak çok seviyorum. Çok ee, teşekkür ederim. Ve böyle bir e, şahane de bir ikili olarak da düştü ortaya. Ee, yeni bir kayıtla. Ee, çok da iyi bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Konuşuruz da bunun üzerine. Eray da e, bunun albim. üzerinden... Beş albim. <gülüyor> beş ay mı? Nereden baksan Nereden beş. baksan o kadar. Evet. Ee, Eray da zaten hem bu oluşuma çok iyi tanık... E, ...hem de bu şey içerisinde, müzik dünyası içerisinde... ...bir de mülakatı var tabii Hürriyet'in evet. kitap ekinde de çıkan... Bir de ben Bir de evet siz iyi bakmışsınız. E, <gülüyor> Neyse e, ses bende çok fazla kalmasın ama Joy Exit lafın özü e, bir EP beş parçalık bir EP bunun albümü 2019'da gelecekmiş e, söylerler belki detaylarını da açık ederler e, bunun üzerinden konuşa geleceğiz. Şimdi nereden başlayacağız bilmiyorum. Benim aklımda e, ve şeyde e, bir takım notlar da aldım, defterimde dolaşan ulaşan bir takım şeyler var, e, konular var ama e, bir kısmını yaptığınız mülakatlardan, işte Eray'ın da yaptı sizinle, onlardan biliyorum. E, fakat bilmeyenler olabilir. Şimdi radyo böyle bir şey, Hı. yani e, dolayısıyla e, hiç böyle sizin Nasıl bir araya geldiniz? Ne yapıyorsunuz falan filan. Bunları bilmeyen e, ve bunları dinleyen bir takım e, tonlar, e, insanlar. Evet tonlar. evet. Radyo dinleyicileri <gülüyor> var. Dolayısıyla e, ben onu merak ediyorum. Şimdi ilk parşayı girmeden önce <gülüyor> e, Erdem'in e, müzikal macerasını üç aşağı beş yukarı biliyorum. E, Şirin'in de daha yani biliyorum. Ne oldu da e, nasıl oldu da siz? bir araya geldiniz ve böyle bir kayıt çıkardınız. Belki de bunu söyleyip ya bir parça dinleyip belki burada bileşkeyi yakalamak daha iyi olabilir. Öyle yapalım. Ha, ha, evet, değil mi? Yani evet, çünkü evet. Şirin daha çok hani şarkı sözü yazarak ve caz şeyli Hı -hı. bir şey içerisindeyken kulvar içerisindeyken bir şekilde bir araya geldiniz. Doğru. O zaman Hı -hı. ne dinleyeceğimizi de size bırakalım. Evet. E, EP'nin ilk parçasını dinleyelim. I've seen Bomba Snowy. parça. Evet. Klip parçası evet. videomuz var Çok YouTube'da. Çok Evet, e, Joy Exit dinliyoruz. E, Şirin Soysal, Erdem Helvacı oldu ikilisi. E, kayıtta başka birisi var mı? Yok. Yok. Yani şarkı sözü yazarı, müzik ve e, ikilisiniz değil mi? Tamam. E, parçanın ismini? I've seen this movie. Peki, e, şimdi hep böyle sözler üzerinden gider ya bu. Şirin senin hı hı. sözlerin bunlar. Evet, evet. Ee, aslında şeyi e, yani gösteren değil de biraz da arka tarafta kalan daha böyle enteresan bir şey. Çünkü parçaları bence ağır yapan, o söze dökülen değil de arkada kalan hikayedir ya. Hı. Biraz Bu parça, yani şimdi biraz önce e, parça çalarken, biz kendi aramızda konuşurken de bana hakikaten böyle bayağı şey geldi. Yani i̇yi geliyor. Hı hı. İyi mi geldi, kötü mü onda emin değilim açıkçası. <gülüyor> <O> <gülüyor> Ama dayı. çok dinlediğim bir durum halinde. Dolayısıyla burada e, bir süre sonra aslında sözleri çok fazla böyle şey yapmadan, konsantre olmadan başka bir ruh hali var orada böyle. Hı. Belki Era'nın hakikaten söylediği o kara delik dediğin şey, yani senin söyleşide e, oradaki bir, bir durumla ilgili. Bu sözlerin arka tarafındaki hikayeyi ben hakikaten merak ediyorum. Yani bu söylersin, söylemezsin Hı. ayrı konu. Söyleyebilirim aslında ee, şey I've seen this movie yani bu filmi daha önce görmüştüm ee, diyor. Ee, bu bir paranoyak bir hal yani ee, biraz işte bu bugün de başka birisiyle şey konuşmuştuk da bir ara hepimiz çok paranoyaktık yani hala tabii biraz var ama böyle herkes bir böyle hani yakalanmaktan falan korkuyordu. <gülüyor> Oradan ben yola çıkıp yazdım bu şarkıyı. Ee, yabancılaşmak yani şey nakaratta şey diyor işte bu sokak artık e, benim sokağım değil başka bir sokak haline geldi ve başka bir yer var mı beni götürebileceğin diyor işte e, tamamen yani ortamından e, e, ortamından diyeyim şimdi başka şeylere gireyim de yabancılaşmakla ilgili ve paranoya bitiyor aslında şizofreninden ve şeyden bahsediyorsun yani hani dönmeye bir şey yani evet, evet şizofrenin yani bir... yani hastalık derecesinde tamam, değil tamam. belki de yani herkesin şeyinde kafasına bir şekilde e, yer eden o hani şey hı hı. hal hani korku acaba ne olacak ben ne olacağım e, o işte akla gelen o kötü şeyler gerçekten bana da olabilir mi falan gibi. Peki mesela senin e, o müzikal maceranın içerisinde o geçmişteki daha caz e, diyelim hadi öyle tabir edilen direkt kestirmeden öyle demesek bile bir durumun e, Erdem'in e, daha elektronik bazen daha deneysel daha soyutlama üzerine giden bir durumuyla çakışması çünkü e, yani bunların arasında ciddi böyle bir şey var diye düşünüyorum yani böyle bir diyalektik ama çok da her zaman kesişmiyor yani bunun bir araya gelmesi enteresan bir şey olmuş yani bu hesaplı bir şey değil bence değil yani bu denk gelen bir şey çünkü bu müzik dünyasında bu denk gelme hikayesine ben çok inanıyorum hmm. yani hmm. bence Pink Floyd bunlardan biridir ayrı konu dolayısıyla bu denk gelme hikayesi bir, bir şekilde başka bir şey haline geliyor üçüncü bir yol haline geliyor biraz da böyle şimdi Erdem'in e, Raşit dönemi e, ve yani gitar yoğunluklu dönemi hakikaten bir ara konuşurduk da aslında Erdem'le ya sen böyle gitar gitar saant üzerinden daha abstrak bir şeyler falan filan gelebilir diye ama onun konuşma üzerinden ve aslında Raşit macerası üzerinden de epey bir zaman geçti işte başka şeyler yaptı Erdem çok kıymetli acayip acayip şeyler yaptı Ondan sonra buradan başka yere gitti falan filan ama sonra mesela tık diye ben bunu da mesela şimdi sen gittin ya Erdem 3 sene üç buçuk sene önce şimdi tane takip ediyorum ben seni fakat şirinle mesela bu yaptığın şeyde başka bir noktaya döndü yani hani böyle daha single songwriter daha easy daha ee, işte pop diyelim bir damara döndü ama zaten sen bunu hiçbir zaman da inkar etmedin Senin yok şey hiçbir söyledim. zaman reddetmedim ee... yani biz rock kulüplerinde de yani too much, too much grubunu belki too much hatırlarsın ]tır. evet evet, evet. E, patch up boys çalardık e, ve yani millet sinirlenirdi filan <gülüyor> şey atacaklar hani, şişe. şişe atacaklar gibi öyle olmuyordu tabi de yani bizim her zaman bir şeyimiz vardı o zamandan beri. Her zaman bir pop şey hiçbir zaman reddetmedim. O yüzden de biraz dışlanmışlığım da vardır. Yani şu anlamda dışlanmışlığım vardı. Yani çağdaş klasik müzikte, elektroakustik müzikte bunlar pek saygı duyulan şeyler değildir. Hala ne yazık ki devam ediyor. Amerika'da bile yani en açık olan ülkelerden birisi bu konuda. Onda bile devam ediyor. Ama ben ondan da bir, yani o bana çok doğal, yani ruh halimin bir parçası, yani hayatımın bir parçası olduğu için hiçbir zaman reddetmedim. Ve bütün o bilgiler, bütün o deneyim aslında Joy Exit'e direkt ve endirekt olarak akmış oldu. Evet yani çünkü orada peki kullanan bir şey var mı? Yani mesela şöyle, e, biz bir dönem müziği yapalım. Yani hani koşulları e, bir kenara bırakalım. Çünkü şöyle bir şey var, bir tanesi... E, müzikal olarak e, bir arayış girersin ve tamamiyle zamansız olarak bir şeyi yoklarsın. Yoklarsın. Tutar ya da tutmaz. Bir taraftan da bir temsil edinirsin e, ve bir model belirlersin. Mesela e, bu New Wave olabilir, No Wave olabilir, Post Punk'ın bir türü olabilir, e, bir kuşak bir şey olabilir onun tekrar modifiye edilmesi olabilir falan filan. Bunda mesela siz e, böyle bir şey konuştunuz mu? Ya başta, e, e, başta hiçbir şey konuşmadık. Yani Erdem sadece beni aradı ve hani bir şeyler deneyelim dedi. E, hiç aklında onun aklında vardı bir şeyler aslında. Bana e, telefonda söylemedi. E, ve benim çok şey bir dönemi denk geldi aslında. Çok e, kötü yani şey anlamında. Yani kendime güvenim gerçekten böyle yerlerdeydi. Kariyerim çok kötü gidiyor diye düşünüyordum. İşte acaba bıraksam mı falan filan. Ee, ...yani nasıl olacak zaten... ...bırakacağım ben bu işi falan filan derken... ...Erdem aradı. Ondan sonra... ...gene de böyle çok fazla hani ne olabilir... ...en fazla işte bir parçasını... ...akapelle söylememin falan istiyordur falan diye düşündüm. Sonra buluştuk. Ve... <gülüyor> e, ...işte şöyle... E, ...True Detective dizisi vardı ya... Hı hı. ...orada Leonard Cohen'ın... ...işte giriş şey... ...yani jenerik müziği parçası... ...onu örnek gösterdi. Yani bu havada bir şeyler yapalım... falan diye... E, ...başladık o ilk buluşmamızda bir parça çıktı direkt. Sen al istersen buradan. Yani çok şaşırtıcıydı. Yani ben o kadar hızlı üreteceğimizi tahmin etmiyordum açıkçası. Yani mutlaka iyi üreteceğimizi tahmin ediyordum. Kafamda da öyle bir sound vardı. Şirin'in pes sesinden nasıl bir sinematik dünya yaratabiliriz diye. Ama ilk günde iki parça sonraki ikinci hem Türkçe hem İngilizce ilk gün çıktı... İkinci gün şeyde EP'de olmayan, albüm albümde olan bir parça ortaya çıktı. Ve onun yani hızına gerçekten inanamadım. Çok rahat, inanılmaz bir hızda İngilizce sözleri yazıyor. Melodiler, ana melodiler çıkıyor. Sonra hemen onları biz beraber editliyorduk. Yani daha ben mesela 6 hece varsa onu 5 heceye düşürelim. Yani tam daha pop müziği altında. O da benim mantığında. için çok yeni bir şeydi. Mesela onu Erdem'den öğrendim. Hani öyle ben hece falan hesaplayarak hiç yazmadım daha önce. Ama dedi ki işte pop bu, işte burada işte bu, e, bu mısrada e, şu kadar hece varsa bir sonrakini belirliyor o. Hmm. o. Bir denge yani. Ve sonra onu çok net duymaya başladım ne, ne demek istediğini. Ve yani hiç düşünmeden o su gibi aktı. Yani, yani şimdi dediği gibi ikimiz de aslında birbirimizin yani çok iddialı bir laf olacak belki ama hayatını değiştirmişiz bile denebilir. Aslında hmm. o da bir... Yani Şirin'le çalışmamız da aslında benim kişisel olarak bir dönüm noktamdı. Ee, şöyle bir şey olmuştu. New York'a gittikten sonra... ...ya tabii ki çok bir sürü bağlantılar var. Bir sürü insanlarla beraber ortak yaptığım işler var. Hala deneysel ve elektroakustik şeylere devam ediyordum. Devam ediyordum, ediyordum o dönem. Ee, bir konser oldu. İlginç yani bunu pek kimseye de anlatmadım aslında da... Ee, Tamamıyla free improvisation bir konser ve hayatımda ilk defa sahnedeyken ruhumun hani yukarı çıkıp bana baktığını ve sen ne yapıyorsun dediğini hissettim ve duydum ve gerçekten böyle bir anlatması çok zor bir şey. O anda da karar verdim. Yani bazı şeyleri yapacağım ve bazı şeyleri yapmayacağım daha farklı yani popüler zaten ruhumda olan şeylere tekrar dönüp kendimi tanımlayıp yeni bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum ve şirin olan şey de onun bir şekilde yeniden doğuşu başlangıcı gibi oldu aslında siz aslında uzaktan uzaktan çalıştınız nispeten ee, evet, yani başta bir, bir kere pa, şirin senin e, New York'a gitmez çalışıyorsa ama ee, yani beraber başladık buradaki stüdyosun Erdem'in ve o gitmeden işte o bir hafta içerisinde baya bir parça çıktı kaç tane hatırlamıyorum ama 8 tane falan çıktı galiba daha sonra internet üzerinden devam ettik parça yapmaya ee, o yani 20 parça falan oldu sonra ilk New York'a gidişimde e, seçtiklerimizi kaydettik. Hatta hani daha albüm çıkarız falan diye düşünüyorduk. Daha sonra önce bir EP çıkaralım diye karar verdik. E, ama albüm parçaları da yeni parçalar çıkıyor çünkü bir yandan. E, bunları da kaydedelim dedik sonra tekrar gittim ben New York'a. Onlar da kayıtlı ve şey hani bekliyor şu an Erdem'in ...işte dokunuşlarını bekliyor, aranjman, mix falan. Onlar olduğu zaman da herhalde 2019'da son barda falan çıkacak. Yani ee, bir uzun çalar, yani bu EP. Evet. Hı -hı. evet o şeyden. Ee, EP'nin içindeki bir takım parçalar var mı, yoksa o başka bir kayıt mı tamamıyla? Tamamıyla 12 tane yeni parça. 12 tane yeni parça. Tamam. Ee, peki bu uzaktan uzaktan müzik yapmak, ee, uzaktan uzaktan film yapmak falan filan gibi. Ee, bir takım şeyler konvansiyonel ve bizim bildiğimiz hani müziği başka bir hale getiren birlikte müzik yapma sürecine e, etkileyen bir şey değil mi sizce? Yani, Uzaktan ha, yani hani e, aynı stüdyoya girip e, aynı odada yatıp kalkıp aynı mekanda aynı sokakta e, kahve içip e, dolayısıyla zamanı süreci e, beraber bir hale getirip Üretimi böyle yapmak hmm, ile hmm. E, bugünkü koşulların ve teknolojinin yardımıyla aslında daha uzak bir şekilde e, bunu üretmenin arasında e, sizce bir fark var mı? Yani ben mesela şey olarak soruyorum buna, müzikal samimiyet olarak hmm. soruyorum. Yani şu çok güzel bir şey e, stüdyoda beraber... E, ...spontan bir şekilde parça üretmek... ...öyle başladık... Hı hı. ...parçalar o an oluştu... ...sözler o an yazıldı falan... ...benim için çok yeni bir şeydi zaten... E, ...o gerçekten çok harika bir şey... ...ama sürekli öyle olamıyor yani... ...ama hı hı. uzaktan da... ...gene aynı hani... ...şarkı kalitesini yakalıyoruz bir şekilde... ...öyle çok da fark etmiyor açıkçası... E, ...ama bir de şöyle bir şey var... ...biz ilk başta zaten İstanbul... ...benim İstanbul'daki stüdyoda başladığımız için... E, yani sıfırdan hep uzaktan başlıyor olsaydık belki aynı dinamik hmm, olmayabilirdi hmm. o bakımdan haklısın. Ama biz zaten bir şey oluşturmuştuk. Hem sound'u oluşturduk hem hmm. gideceğimiz yol her şeyimiz belli. Bundan sonra ben ona çok ana demolar gönderdiğim zaman o, yani o, o aslında Şirin'de final çıktığı, çıktısını duyabiliyor. Ben de onun nasıl bir melodiyle geri geleceğini duyabiliyorum. Hı. Ama sıfırdan ha. başlasaydık aynı şey olmazdı açıkçası. Hı. Evet, doğru. Ne dinleyelim? ...şey... E, ...sıradaki parça... ...sıra mı gidiyoruz Neydi bu ya? arada? ...1000 <gülüyor> e, TV... <Thousand gülüyor> ...şey de söyleyelim, kaydın sırasından gidiyoruz değil mi? ...EP'nin sırasıyla mi? gidiyoruz. Hı -hı. İkinci parça... ...1000 Years. ...bir de şeyi söyleyeyim hemen, e, bu EP... ...satışa çıktı mı? ...dijital, e, dijital evet. olarak... Evet. Peki, ...bütün şey platformlarda var, var dijital olarak... E, ...plak ya da benzeri bir formatta çıkacak mı? E, ...az bir sayıda... ...CD çıkartacağız belki... Hı -hı. E, ...ama esas işte... CD ve plak. Edecek. Evet, ha. onu albüme bırakıyoruz. Plağı, şey, bu 2019 kaydını evet. Cisim evet. haline getireceğiz. Evet. Getireceğiz, evet. Neydi? Thousand Years. Again Joy Exit dinliyoruz. Ee, buradayız. Erdem Helvacıoğlu, Şirin Soysal, Eray Aytimur, e, Ata Utonbahçe. Canlı yayındayız. Joy Exit'in e, yeni IP'si, Behilkı IP'si üzerinden bir program yapıyoruz. E, şey kayıt, e, bu dijital platformlar içerisinde bile. E, ...ki ben böyle bir dikkat ediyorum... ...bir sürü çöp var çünkü onun içerisinde... ...çok fark ediyor kalitesi ve şeyi... Ee, ...yükü yani... ...hakikaten... Ee, ...böyle bazen bir yoklarsın... ...sen gayet Hı -hı, iyi ee, ...hakikaten çok böyle temiz... ...ve müthiş bir şey var... Ee, ...yani bunu insan böyle şey diye düşünüyor... ...ya bir vinid falan olsa herhalde... ...uçurur falan diye düşünüyor... ...o yüzden sordum biraz önce hani bunun şeyi var mı diye... ...ama hakikaten çok fark ediyor... O ...katmanlar şunlar bunlar... Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin Erdem? E, tabii şöyle yani özellikle e, Amerika'ya gittikten sonra bu yani Grammy'li işte mixing engineerler, prodüktörler onların birçok toplantısına filan katıldım. Onlar nasıl çalıştıklarını filan anlatıyorlar. İşte Daft Punk'un, Jamie Requiem filan prodüktörleri. E, onların ne kadar titiz çalıştığını, ne kadar özel teknikler kullandığını görünce... Yani Türkiye'de yapılan prodüksiyonla Amerika'da yapılan prodüksiyonun neden farklı olduğunu ve neden bazı şeylerin olmadığını da çok şey, rahatlıkla gözüküyor. Peki titizlik mi, teknoloji mi? Teknoloji iyi kullanma ama titizlik var tabii. Yani mesela o kadar, şimdi teknolojisine çok detayına girmeyeyim de özellikle o dönemde kadın vokallerde, mesela işte örneklerden birisi Lana Del Rey. Yani hiç iyi bir şarkıcı değil aslında. Canlısı filan, şey falan e, yani. yani Ama e, o kayıtta ne yapılıyor? Yani nasıl kaydediliyor? Nasıl mixleniyor? Nasıl o dünya yaratılıyor? Bir dünya yaratılıyor. Yani o kadını hem vokal kaydı e, proseslendi mixle e, mix işlemi ve sonrasındaki bütün enstrümanların o vokalin çevresinde olma biçimi nasıl yaratılıyor? Bunun üzerine bayağı kafa e, yordum ve çok özel mikrofonlar kullanılıyor. Türkiye'de olmayan mikrofonlar var yani özellikle kadın vokal için e, bazı mikrofonlar sadece kadın pop vokal için müthiş e, mesela. Ee, onlar üzerine çok araştırma yaptıktan sonra işte şirinle bu şirinle kaydederken de bütün bunlar birleşti özellikle ee, ya bu dönemde yeni R&B prodüksiyonları çok dinliyorum ben yani hmm. R&B ve hip hop yani orada nasıl işleniyor çünkü bütün sesler aşırı işleniyor hmm. aşırı saturation var ee, neredeyse vokaller distorte ediliyor ama hepsinin bir mantığı var yani Drake, Weekend, Migos, Gene Aiko, yani bu, onlar nasıl altyapı tamamıyla ambient müzik gibi. Yani çok ilginç o, şeyleri nasıl yakalıyorlar, dokuları nasıl yakalıyorlar e, bunun üzerine çok düşündüm ve ondan sonra bütün bu teknikleri öğren o e, şeylerden, e, prodüktörlerden öğrendiğim teknikleri de aslında kendi bilgilerimle ve özümseyerek işte bu Joy Exit'e taşımış olduk. O yüzden de ...yani üç boyutlu duyuluyor bence evet, albüm. Çok üç şey. boyutlu duyuluyor... ...çok büyük duyuluyor ve geniş duyuluyor. Yani özellikle onu yakalamaya çalıştım. Yani ben Yani Şirin'in sesi girdiği... ...ilk saniyede nasıl şey olabilir... ...insanları etkileyebilir? Yani müzik girdiği zaman tabii o ayrı ama... ...ses, vokal girdiği zaman... ...ya bence albümde o var. Yani ilk parçada, ilk kelimeden itibaren... ...Şirin'in sesi evet, çok evet, geniş bir, bir şey var. Evet. Ya bir şey evet. var yani. Başka olmayan var. bir şey var. Evet. o O çok önemli yani gerçekten Amerikan prodüksiyonlarında bunu başarıyorlar ve o başardıkları için de zaten dünya yön müziği satabiliyorlar aslında. Onu yapamıyor olsalar o kadar başarılı olamazlar. Hmm. Bu çok bu çok çok önemli ve çok fazla bizim hani üniversitelerimizde de çok konuşulan şeylerde yani şöyle konuşuluyor. Ben de sonuçta e, Miami'de okudum yani doktora da yaptık ama şu anlamda demeye çalışıyorum. Ana hatlarıyla konuşuyoruz. Yani 90'a kadar getirebiliyoruz ama %90 yüzde %100 arasında o ufak fark çok önemli. Yani mixte mix aşamasında o son aşamada çok ince ufak şey dokunuşlar yapıyorlar. Ama o dokunuşlar işte o vokali büyütüyor, gitarı büyütüyor, davul soundunu büyütüyor falan derken ufak ufak hepsi bir araya gelince çok büyük bir sound oluşuyor. Evet mesela videoda da aslında öyle Şirin'in yani sizin yegane değil mi bu? Yani tek video evet. şu an. Oradaki e, videoda da aslında baktığımız zaman bir iki boyutlu hani bir ara eller falan yükseldiği zaman hı hı. üçüncü boyutu algılamaya başlıyorsun fakat orada e, bence oradaki o gerilim de öyle bir şey hı hı. ses o kadar üç boyutlu ki ya yani böyle bir katman katman geliyor ki böyle bir rüyadaymışsın Aa, evet, evet yani dolayısıyla oradaki şey e, tam böyle aslında çekip alıyor belki erayın dediği o kara dedik gibi hı hı. yani bir tuhaf bir şekilde o görsel de mesela o o videoyu ben o yüzden çok başarılı buldum. Çünkü o şeyin içerisinde hem şeyin de çok e, tuhaf bir durumu var tabii yani. Senin yani sözler oradaki vokal e, temsili falan filan. Orada mesela başka bir hale gelse o video biraz daha ifrada kaçsa hı hı. E, iyice çuvallayacak iş yani tamam mı? Yani o, o kadar böyle nötr ve o kadar acayip bir şey ki. Hı hı. Yani bir, bir, bir şey haline geliyor. Başka bir katman haline geliyor. Yani bir ses çoğalıyor falan filan böyle seni alıp içine. Ee, bu kayıt tabi e, biz hani işte mono'dan stereo, stereo'dan falan filan bir şey, e, anekdot. Lurit kayıt yaptıktan sonra e, master'ını e, normal band istermiş, kaset bandı yani. Ve bunu alırmış götürürmüş. Bir tane mono kayıtta, şeyde vardı ya elde taşınan ya da arabalarda, onu da dinlermiş. Ve Hı -hı. tamamıyla burada kritik edermiş. Açarmış sesini sonuna kadar böyle işte pa, pa, pa, falan falan yapıyor. Hı -hı. Götürürmüş. Olmaz böyle. Niye derlermiş? E çünkü siz hepiniz burada dinlemiyorsunuz yani. Benim dinleyicilerimin e. hepsi burada dinlemek zorunda. Dolayısıyla hepsinin te teşkilatı budur. Dolayısıyla Aynen. tamamıyla ölçüsü bu. <gülüyor> Benim de bakma aklıma bu anekdot gelir. Böyle bir yüksek high-tech e, kayıt teknolojisiyle ilgili. Ama tabii e, gün bugün yapacak bir şey yok. Evet. E, Bunu da... E, ama te, şeyi çok iyi, hakikaten çok acayip yani. Ki senin hani işte e, plak şirketinden çıktı bu. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Diffuse. Ee, dolayısıyla e, orada da muhtemelen bir sürü macera süre gidiyor. Zamanımız olursa ona da denk hı geliriz hı. ama en azından bilgi olarak da düşsün isterim. Ee, Joy Exit e, plak şirketi üzerinden çıkıyor ee, senin hani Hı -hı. Evet. Ee, videonun yönetmeni de şey Melisa Öner bu evet, evet, Onu atlamayalım. hakikaten mi? çok başarılı bence tebrik evet. ediyorum ben kendisine yani. Zaten çok başarılı bir sinema yönetmeni Yani şey çünkü evet. Yani iyi bir şey yapmak evet, kendi başına olabilir olmayabilir Ama o bağlama içerisinde ve o ses ve şeyle beraber yapmak o başka bir Hı -hı. E, beceri bence Bu da onlardan biri Hı -hı. Ya ben de kendisiyle o Kum'un Tadı filminde çalışmıştım zaten. O Berlinale'de premier hmm, yapmıştı. Hmm. Ha, doğru, doğru, doğru. Ya bizi yani. çok iyi anladı o. Direkt anladı yani. Ne Değil yapmak ya. istediğim şey evet. kapak fotoğrafımızı da o çekti. Hatta bu promo fotoğrafları da o çekti. Şunları falan. Evet, bu evet. sigara da sansür yapmayı düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Siz yapmazsınız başkası yapacak. Onu aslında <gülüyor> onu şöyle düşündük yani problem olur mu diye aslında bayağı araştırdık yani ama birçok farklı albüm var. Evet. Yani Amerika'da da problem olabilir hmm, mi hmm. diye düşündük. Ama birçok albüm var. Ben aldım hani çocuk evet, içer evet, ya o tabii, bile var ona on, <gülüyor> iTunes'da var yani ki bir şey yapılmıyor. O yüzden hmm. kapak konusunda öyle bir şey olmadığını gördük. Yani hani Kadraj itibariyle ve şey itibariyle de ee, bir de sizin o kolladığınız ve yani kendin sinema sinematik pop, pop dedik şimdi pop. biraz Sinemi. şey de diyoruz noir pop noir evet. pop evet. evet ama evet o, o şeyi yani kapaktaki o bir sinema filminden işte bir kare gibi olsun bunu çok Hı -hı. erkenden karar vermiştik zaten bir sürü işte film karesi fotoğrafı filan biriktirdim ben böyle Hı -hı. onlara baktık ettik falan sonra işte melisa ile paylaştık sonra bu bu sigara aynaya aynaya bakıyoruz burada ikimiz aslında Hmm. O, o Melisa'nın fikriydi, sigaralı böyle hmm. bir tansiyonlu gerilimli bir şey ee, verdik yani o, o şeyi verdi. Evet bu Noar tabi bu o, hem böyle bir Akdeniz'i tuhaf bir kullukla beraber bir taraftan sizin dipten olan böyle bir dap üzerinden giden trip hop üzerinden giden tuhaf bir kuzey hı hı. E, meselesi e, enteresan bir şeye gelmiş yani e, benimle sağında gelmiş. Ne dinleyelim Sıradan madafeksin var. Erayın en favori, en <gülüyor> favori parçası. Evet, evet. Eray, evet. <gülüyor> bu arada senin var mı? Ee, hani böyle mülakatta unuttuğum bir şey ya da hani ya şunu da yapsaydın falan sorsaydın bir şey. O hep oluyor. Ee, ama burada da sen tamamlamış oldun. Şey, e, John Marden vesilesiyle bir araya geldiklerinde. E, Mm-hm. bu arada Arif Martin'in Oğlu. Oğlu. Oğlu da evet. o. Sonuç olarak ortaya çıkan müziğin bu olacağını en baştan öngörmüşler mi diye sormak Hı -hı. istemiştim ama sen Hı -hı. onu sormuş oldun. Ha, ha Joe Joe sormuyorsun değil mi onun? Hayır. Ha, okey. E, sizin tamam, ilk bir mi? araya geldikten sonra bu mu bu muydu ya da neydi? Ye nasıl bir cevap aradığınızı. En başta merak etmiştim ama sormayı <gülüyor> unutmuştum. Cem vasıtasıyla da unutmamış olduk. O zaman mede action diyoruz. Evet. <gülüyor> See? Smile. Joey Exit dinliyoruz. E, canlı yayındayız. Atatürk'ün bahçesindeyiz. Şirin Soysal ve Erdem Helvacıoğlu ile beraberiz. Eray Ay Timur'da. E, beraber yapıyoruz Eray'la. Tamam. <gülüyor> <Sağ ol. gülüyor> e, bu parça da bir şey. E, daha yani diğer parçaların içerisinden ayrışıyor. E, Baya Orta Doğu'ya çakılıyor. Yani öyle bir dipten dibe bir evet. şeyi var. Hatta bazı yerlerde Şirin senin. Ben bunu dinlerken arabadaydım. Hı hı. Ee, böyle bir dinlemiştim dinlemiştin daha önce ama orada biraz daha sesini açarak dinledim. Daha rahat bir ortamdır ya. Ee, bayağı böyle şey, e, o frahaza şeyler hı. üzerinden geçmeye başladı falan filan. Ee, dolayısıyla e, ya yani zaten böyle Santo da böyle bir şey var. Hı hı. E, buradan aslında e, bu hani Single Son Katil gelini electro hikayesi şunlar bunlar falan filan böyle bir de, Türkçe, İngilizce, e, coğrafi Kaymalar, coğrafi hı hı. saplanmalar gibi bir takım şeyler iş işte derdiniz oldu mu? Böyle bir tartışma yaşadınız mı? E, tartışma yaşamadık ama şey dedik ya. Yani baştan... Tartışma derken hani kavga etme yani... bahsetmiyorum da. <gülüyor> ee... e, ben şey dediğimizi hatırlıyorum. Yani biraz hani e, iş işte yani müzikte İstanbul olsun hani Türkiye. Hı hı. ...olsun dediğimizi hatırlıyorum. Ben hani o tam nasıl oluru... ...yani çok şey hayal edemiyordum. Çünkü benim... ...yani şarkıcılık geçmişim hiç öyle değil. Aslında hiç öyle bir gırtlağım yok yani. E, ya, süs yapabiliyorum ama... Hani. Hı -hı. E, ...ondan sonra... Ö ...öyle oldu. Öyle de oldu. Hani sen, senin yaptığın şeyler de... ...çok böyle min minimal ama... ...o duyguyu bir anda çok veriyor. Evet. Doğru doğru yerde. Yani hepsinde var yani... ...Made Affection'da daha... ...The Absence'da... ...çok daha yoğun, işte keman ve gitarların e, daha çok daha oryantal hmm. olması. E, ama mesela I've seen this movie, movie'de de o glisen dolu hmm. kemanlar var. O, orada böyle hafif bir oryantal hmm. kemanmış Dağ. hissiyatı veriyor. Thousand years'da da var. Yani he, hepsinde arkada ve çok ufak dokunuşlarla öyle... Küresel bir, hissiyat... deyip geçiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hissiyat var... E, ...o bana çok daha şey geliyor... ...çok hı. daha ilginç geliyor... ...tam yani farklı iki... ...yani New York'un İstanbul'un bu şekilde... ...buluşması e, gibi geliyor bana... E, ...ya öyle... Hı hı. Peki e, ...buradan giderken kayıt üzerinden... ...şu şeyi atlamayalım hakikaten söyleyelim... enteresan bir hikaye... ...bence çok hı. da güzel bir hikaye... E, ...Joy Eggist isim... Evet. ...bir alternatifi var mıydı bunun? ...çok alternatifi vardı... E... ...şöyle anlatayım... Ee, ...daha işte biz uzaktan Sonra çalışmaya başladık... ...Joy Exit'i unutmayalım mı? Ha onu şu an anlatayım hı hı. yani... Ee, ...uzaktan çalışmaya başladığımızda... ...ben bir yandan işte böyle... E, ...ara sıra böyle isim... ...yolluyordum... E, ...Erdem'e... ...işte üç tane isim gönderdim... ...bunlardan biri Joy Exit'ti... Ee, ...nereden... ...yani açıklamasında yapmamıştım... ...Erdem'e... Ee, o da şey dedi Joy Exit elektrikli ama dedi Joy kelimesi dedi acaba hani biz karanlığız ya hani yansıtır mı falan derken ben dedim ki ona bu şey Frida Kahlo'nun ölüm döşeğinde yazdığı bir cümleden türedi aslında. I hope the exit is joyful and I hope never to return yani umarım çıkış coşkulu olur ve umarım dünyaya bir daha dönmem. Ve ben bu, bu, bu, bu cümleyi ilk okuduğumda böyle yani ağlamıştım direkt ağlamıştım. Ee, sonra zaten e, ilk yaptığımız parçalardan biri e, Frida's Exit diye bir parça o şey albümde olacak i̇yi, iyi, bir de, iyi bir de yok Orada da şey direkt o cümleden etkilenip yazdım hatta şeyde şarkının içinde Frida Kahlo Hı -hı. falan da geçiyor ee, Öyle yani anlattım yeterince Evet evet bence gayet iyi. Yani EP'de Joy Exit isimli bir parça yok ama 2010... Exit Me var. Exit Me. 2019'da çıkacak. Çıkacak falan. olan albümde de e, Free Does Exit Hı. diye bir parça var. Evet yani ben bu hikayeyi bilmiyordum. Yani bunun e, şeyini bilmiyordum. Referansını bilmiyordum açıkçası. Fakat hani albümü dinledim. Sonra e, buna öğrendim. Hani sizin söylediklerinizden terifi yerlerde. ...bana ilk mesela Joy Exit falan filan... ...bu Exit hikayesini tabii in... E, ...de çok kullanır şey... ...Joy Division... Hı hı. E, ...oradaki o... E, ...o da yani çok karanlık... Evet, evet, ...bana böyle şey, hiçbir zaman böyle şey gelmez o... E, ...her ne kadar... hani İngiltere New Wave... Yani ...Post Punk gibi gelmez... ...başka bir dünya gibi gelir... ...ama direkt oraya hesaplanmıştım oradan çıkan... ...çünkü Exit de çok... Hı hı. yani bir, bir şey, dinle doladan bir adam olduğu için biraz oraya böyle bir saplamaya çalışmış kendini. Sonradan böyle açıldı. Hı -hı. Ee, belki o da G'den Frida Kahlo. böyle bir, bir noktaya gelmiş oluyordu. Çok güzel isim bu arada. yani şey, e e Manası itibariyle e diyorum. E Ufak bir katkıda bulunmak adına. Şirin bu EP'de vokalleri yaptı. Albümle vokalleri yapacak. Fakat Erdem nasıl bir backline üstlendi. Ha, konserler neler... için diyorsun. Evet. Ha. Neler seslendiriyorsun? Onlara ne Evet, başta aslında mesela kimsiniz onu söyledim. Evet. Çünkü live'lar geliyor. Evet. Evet. Tabii elektrik bas. Tabii hepsini çalıyor. Yardıma ihtiyacım Ay, var herhalde. Evet. <Gülüyor> Yok, teşekkür ederim. ölmek gibi olmasın ama çalıyor hepsini Yok, her şeyi evet, her şeyi çalıyoruz. Sen. Her şeyinde en güzelini çalıyoruz. Sağ ol, eyvallah. <gülüyor> ee, yok elektri bazı evet ilk parçada <gülüyor> Sin, movie, Synth Bass var ama diğerleri electric bass yani o bassları da ben çaldım bütün gitarlar Synth bütün programlama hepsi. Eee şeyde de canlıda da yani bizim gibi çok ikili olarak çok çıkan grup var yani Amerika'nın en önemli indie e, pop gruplarından birisi Sylvan, Esso. Direkt Hı -hı. Iki, kişi, iki kişi çıkıyorlar. Ee, yani gayet gayet rahat işte laptop analog synthesizer ben gitar çalacağım falan yani hepsini kontrol ettiğim şirinin de vokal yaptığı biraz aynı zamanda pedallarla vokal processing yaptığı bir şey olacak ama daha büyük yani benüler olursa belki üçüncü bir kişi o daha çok belki synthesizer laptop daha DJ işte slash producer synth player falan gibi. Şimdilik bir ekonomiksiniz. Iki, ama yani çok rahatız bir de yani bir de bütün üretim böyle canlıda da böyle çok rahat kaşeleri e, düştü <gülüyor> <gülüyor> okulda yani, e, <gülüyor> <herhangi. gülüyor> yok kaşemiz yüksek işte. evet, <gülüyor> ikimiz tamam, paylaşacağız pardon. sadece o <gülüyor> euro dolar pam evet. Ee, evet şeyi e, tabi bunları dinleyince insan böyle bir müzikal şey, dinleme e, hikayesi muhtelif olabiliyor. Yani burada mesela Joy Exit'den sonra ben e, dönüp Şirin'in mesela albümlerinin tekrar böyle üstünden geçmişim, dinlemişim. Ha. Evet. E, Erdem'in aynı şekilde. Hatta dün ya da versi gece bayağı YouTube'da ben böyle seninle hani gitar özellikle bir Raşit'le falan şeyleri dinliyorum. Hı -hı. Yani çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> e, fena değil yani. bu Dolayısıyla şey e, hani müzikal macin çünkü hani siz işte sonra Joy Exit'le bir araya gelip ve Joy Exit'te müziğe başlayan iki müzisyen değilsiniz. Yani gayet böyle evet, güzel bir evet. şeyiniz var ve çok da iyi bir buluşma yani. Hemen saate de bakayım. 49 olmuş. Bir, herhalde biz şeylik parçalık bir zamanımız var değil mi Robbie? Olur mu? Olur dedim o zaman ne dinleyelim? The absence, the absence, Peki evet. ondan sonra ne kadarlık bir parça bir bakar mısın? 4 dakika 51 demeyiz biz? 49 bu 2 saat birbirinden farklı ama hangisine hani 50 demeyiz? İkisinin ortası diyorsun. Peki. Ee, şimdi eyvallah diyelim mi? Bence çalandan sonra yapalım. Öyle parçayla bırakmayalım. Peki. Evet, e, Joy Exit dinliyoruz, canlı yayındayız, e, çok güzel, e, şahane, bir, bir şey hemen şimdi EP bu, sonra albüm çıkacak 2019'da, e, onu duyuralım şimdiden, hı hı. E, bir taraftan bu parçaların, Erdem sen meraklısın, remixlere, yani sonuçta muhtelif dünya çapındaki takım müzisyenlerle de remix şeylerim var, çalışmalarım var, e, buradan remix çıkar mı? Çıkacak değil mi? İlk parçaya çıkacak. Evet. İlk parça için ha. yapacağız. Yaptıracağız. Hmm. Ee, ya dolayısıyla bunlar remixde de tekrar üreyebilecek ve başka bir şey vücut. Başka bir yerlerde vücut bulabilecek. Kesinlikle şeyler. yani. Değil bütün parçaların öyle Çünkü bir ruhu çok var. Hepsi olabilir. Var. Evet. evet. Ee, bir bunu sorayım dedim ama era var mı? Bak parçaya gireceğiz sonra e, hazır çıkacağız. Hazır remix mevzu açılmışken çok kısaca uh, Armageddon Turk. Hı hı. Aha ondan or, bahsedelim or, or, Orkun, orkun Tunç'la Tunç. Orkun'un evet, orkun şey. başlattığı bir proje o şu an işte en son yani sürekli çalışıyoruz Vega'yı yaptık çıkacak, Theoman'ı yaptık iki tane EP hmm. albüm olarak çıkacak onu işte Gorillaz yaptık o çok önemli önemliydi hmm. bizim için gerçekten peki ne yaparsınız? yani yaptık ha, ve ne, ne yaparsınız? Genelde mi yaparız yaparız? <gülüyor> ee, <gülüyor> Türk <gülüyor> olarak Remix Production yapıyoruz şu anda. Ee, ama Remix Production dışında da e, yani Beat Production ve diğer e, özellikle Amerikalı şarkıcılarla e, pop şarkıcılarla e, o ekibin içinde nasıl olabiliriz diye onun üzerinde e, çalışıyoruz. E, sürekli bütün hem Avrupa'da hem Amerika'da e, hem menajerlerle ENR'larla diğer remix sanatçılarıyla işte pop sanatçılarıyla bağlantı halindeyiz. Yeni projeler de gelecek. Yani Eylül'le Kasım'da da konuştuğumuz şeyler var ya yani yurt dışında. Şahane. buraya geldikçe o zaman seni yakalasak fena olmayacak herhalde. Bayağı proje var. Süre, sürekli üretim var evet. Yok, şahane. <gülüyor> Ama şirin de yakalamakta fayda e, var Öbür de taraftan devam ediyor <gülüyor> üretimle. <gülüyor> Evet onunla ilgili zaten öyle program sonrasında böyle bir söz almak eğitim vardı ama sen böyle açık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Evet bir parça daha dinlemek için sözü keseydim burada. Tamam. Joy Exit. Ee, okay. Sağ olun. Ee, Şirin Soysal. Sevgili Şirin Soysal. Sevgili Erdem Helvacıoğlu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. İyi ki geldiniz. Yolunuz açık olsun. Şahane albüm. Yani, e, hakikaten ben çok beğeniyorum. Ha, ve duyduğumdan beri dinliyorum. 2019'da bekliyoruz uzun çaları, long play'i, eksik olmayın. Sağ, Sağ olun. olun. Son bir parça hoş geldin sen. <gülüyor> Her zaman hoş buldum. <gülüyor> ne dinleyelim son parça? E parça ismini, me? evet bunun Exit bir hikayesi me? var. mı? Arkada çalasın Robin. Bu şey mütecilerle ilgili yazılmış bir parça Hı. mülteci dramıyla ilgili. Evet evet. Yani bunda. kalın, iyi geceler, iyi haftalar. İyi geceler.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 Ahtapot'un bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç